Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjim, Bismillahi R-Rahman R-Rahim, ve Atiğ Allah ve Rasulü, Ve La Tanazg, Fatefşel ve Tethab Rıh Kum, Vescbir, İn Allah Ma Çaabirin. Sıddık Allahü Alaizim, Ve Kıl Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam, Al Sadaka Resulullah فيما قال, Ev كما قال, Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Bir defasında Vatan müdafasının önemini Ve faziletini şöyle anlatmıştır Vatanı korumak için Bir gün ve bir gece nöbet tutmak Bir ay nafile oruç tutup Geceleri nafile namaz kılmaktan Daha hayırlıdır Mü'min nöbet tutarken ruhunu Allah'a teslim etse bile amel defteri kapanmaz. Allah onu rızıklandırmaya devam eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisiyle bizlere vatan müdafasının mukaddes bir görev olduğunu öğretmektedir. Vatanı korumak için nöbet tutanların ibadet sevabı kazanacaklarını haber vermektedir. Bu uğurda canlarını feda eden şehitlerin Allah katında sonsuz nimetlere ulaşacaklarını ebedi cennet ile ödüllendirileceklerini bildirmektedir Aziz müminler vatan müdafası sadece üzerinde yaşadığımız toprak parçasını korumaktan ibaret değildir vatan müdafası dinimizi, canımızı malımızı, namusumuzu ve neslimizi her türlü tehlikeden korumaktır İstiklal ve istikbalimizi teminat altına almak, birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmek için gayret göstermektir. Vatan müdafası, en değerli hazinemiz olan ailemizi güçlü kılmaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi batıl ideolojilerin, sapkın akımların insafına terk etmemektir. Vatan müdafası, işimizi ve mesleğimizi en güzel, ve en doğru şekilde yapmak insanların malına ve canına zarar vermemektir. Şahsi ihtirasları için dinimizi ve duygularımızı istismar etmek isteyen hainlere karşı uyanık olmaktır. Kıymetli Müslümanlar, Bizler millet olarak tarih boyunca aziz vatanımızı muhafaza etmek için nice sıkıntılara göğüs gerdik, nice badirelere atlattık. Bütün zorluklar karşısında tek dayanağımız yüce Rabbimiz oldu. Her şart ve durumda yalnızca ona güvendik, ona sığındık. Walatehino, walathehzenu ve entumul alaune in kuntum mu'minin. Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin. İman etmişseniz üstün olan sizsiniz. Ayetinin müjdesiyle. Hiçbir zaman yılmadık Yıkılmadık Ümitsizliğe kapılmadık Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin Mümin mümin kardeşi için Birbirine sımsıkı Kenetlenmiş tuğlalardan Oluşan bir bina gibidir Hadisi gereğince Birbirimize omuz verdik Malazgirt'te Çanakkale'de Milli mücadelede Bütün imkansızlıklara rağmen en kesif ordulara karşı vatanımızı müdafaa ettik. Hiçbir zaman zulme ve zalimlere geçit vermedik elhamdülillah. Değerli müminler, Dün olduğu gibi bugün de, yarında Ülkemize ve aziz milletimize karşı kurulan kirli tuzaklar boşa çıkacaktır. İnsanlıktan nasibini almamış, Hiçbir ahlaki ve insani değer tanımayan, Dahili ve harici cinayet şebekeleri, kirli emellerine asla ulaşamayacaktır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kasteden hainler, güven ve huzur ortamımızı bozamayacak, gücümüzü zayıflatamayacak, istikbale dair ümitlerimizi yok edemeyecektir. Rabbimizin Vallahu مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Vaadi mutlaka gerçekleşecektir. ''Seyyuhzemül <Sessizlik> cem'u ve yüvellûnet dübûr'' Yakında o zalimler topluluğu da yenilecek, arkalarını dönüp kaçacaklardır. Ayetinde buyurulduğu üzere, yeryüzünü savaş alanına çevirmeye çalışan bütün terör örgütleri ve arkalarındaki şer güçleri mutlaka hezimete uğrayacaktır. Aziz Müslümanlar, etrafımızın ateş çemberine döndürülmek istendiği bu günlerde bize düşen, İslam kardeşliğini esas alarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmektir. Her alanda güçlü olmak için daha fazla çalışmak, daha fazla çaba göstermektir. İyiliği hayatımızın her alanında hakim kılmak, kötülüğe ve kötülere engel olmaktır. Göz nuru yavrularımızın iyi bir insan, bilinçli bir Müslüman olarak yetişmeleri için sorumluluklarımızı yerine getirmektir. İnsanların huzuruna, canına, malına kast edenlere karşı yek vücud olmaktır. Aziz şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri, kahraman gazilerimizin cepheden cepheye koştukları ulvi değerleri yaşamak ve yaşatmaktır. Hülasa ülkemize ve aziz milletimize karşı oynanan kirli oyunları feraset ve basiretle boşa çıkarmaktır. Bu vesileyle huzurla yaşadığımız güzel vatanımızı bize yurt kılan aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ayrıca Ankara'da gerçekleştirilen menfur terör saldırısında şehadet şerbetini içen kardeşlerimize yüce Rabbimden rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına ve aziz milletimize Sabır ve baş sağlığı diliyorum. Hutbemi Enfal Suresi 46. ayetin mealiyle bitiriyorum. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüzü kaybedersiniz. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.